95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Olga Hünner'e teşekkür ediyoruz programa başlarken. Glasgow'daki COP26 e, Taraflar Konferansı e, geçen hafta sona erdi. Daha doğrusu Cumartesi günü hafta sonu sona erdi. Uzatmalı bir şekilde her zamanki gibi. Bugün e, Glasgow'un sonuçlarını e, konuşacağız. Zaten son iki haftadır da e, neler olup bittiğini e, konuşmuştuk. Ama sonuçta çıkan metin Glasgow İklim Parti e, oldukça ilginç. E, biraz o e, metin üzerinden de yapılan tartışmaları biraz e, konuşalım e, öncelikle. Ama ona başlamadan e, son iki gündür bir e, ciddi bir iklim felaketi... E, Var Kanada'da. Kanada'nın e, Pasifik kıyısında, batı tarafındaki British Columbia e, eyaleti. E, hatırlarsınız yaz aylarında e, oradaki British Columbia'daki Litton kentinde 49.6 derece bir sıcaklık ölçülmüştü ve e, Liton kasabası diyelim küçük bir kasaba e, baştan aşağı yanmıştı yani evet, bu sıcağın yani, saatte, yani neredeyse silindi o çevresindeki ormanlarda yangın başladı sonra kente yayıldı falan e, bu hani Kanada'da görülmüş en büyük sıcak dalgasıydı bu olaydan birkaç ay sonra yine aynı bölge British Columbia'nın büyük bir kısmı özellikle anladığım kadarıyla e, güneyi ve Vancouver Adası'nın olduğu bölge e, olağanüstü bir yağış almış. Sadece 24 saatte bir aylık yağışı almış. 2 şey, 20 santim yağış almış pazar günü. E, ve sanırım iki gün süren şeylerden sonra benim bölük bölük çeşitli yerlerden aldığım haberler, gördüğüm haberler. Bir ara Vancouver Adası'nın yani şeyin e, eyaletin en büyük kentinin bulunduğu yer ana karadan tamamen kopmuştu köprüler yıkıldığı için ve e, demir yolları da e, hasar gördüğü için. Ve e, Kanada'nın en büyük limanıymış orası Vancouver. E, o limana giden bütün demir yolları devreden çıkmış e, ve hani bir takım görüntüler izledim. E, her yer, yani mesela otoyollar tamamen nehir gibi akıyordu ve e, ...saatlerce kurtarılmayı bekleyen e, araçlarda yapılan çekimleri falan izledim. İnanılmaz bir iklim felaketi yaşanıyor. E, hatta bu yüzden Alberta'dan e, Pasifik kıyısına giden Trans Mountain e, petrol boru hattı bile kapanmış falan. Yani inanılmaz bir... E, Felaket yaşanıyor British Columbia'da. Evet en az bir kişinin öldüğü ama bir kadının öldüğü. <gülüyor> o da kişi... vardı haberlerde. Ama yani sayısız, sayısız böyle şey sular altında kalmış kasaba görüntüsü var. Evet, evet yani bayağı şey yani bir felaket görüntüsü var. Hiç alışık olmadığımız Kanada'dan hem yangınlar hem de sonra şimdi bu seller. Yaşırtıcı evet. değil aslında. He, hepsini bilim insanları tek tek söylediler ama dinleyen kim diye de düşünmek lazım. Herhalde. Evet, maalesef. Evet, e, şimdi biraz e, Glasgow'a geçelim. Glasgow'da e, zaten neler beklendiğini uzun uzun konuşmuştuk. Sonuç itibariyle e, Glasgow COP26'dan... Glasgow iklim paktı başlıklı üst kararla birlikte Paris kurallar kitabı çıkmış oldu. Paris kurallar kitabı tamamlandı Kural kitabı ya da rulebook tamamlandı. Özellikle burada birkaç eksik vardı işte şeffaflık mekanizması ve madde altındaki piyasa mekanizmaları vesaire bunlarla ilgili sorunlar. Çözüldü ve artık Paris Anlaşması zaten Glasgow Kararının sonunda da öyle bir cümle var. Kaçıncı madde bakayım? 97 maddelik bir karar bu arada Glasgow Ülkem Paketi adı verilen karar. 75. maddede Paris Anlaşması'nın tam anlamıyla uygulanmasına hızla başlanması kararı verilmiştir yazıyor. Dolayısıyla bu da artık 2021'den itibaren Paris Anlaşması tam olarak uygulanacak demektir. Bu karar tabii çok eleştirildi. Glasgow İklim Paktı kararı. Hani dağ fare doğurdu ve hayal kırıklığı yarattı dedik. Özellikle e, i̇ki konudan dolayı onlara da geleceğim. E, birincisi kömür konusundaki son dakika sulandırması. E, ikincisi de e, kayıp ve zarar mekanizması konusunda herhangi bir finansal mekanizma kurulmaması nedeniyle e, çok büyük e, eleştiri aldı. Özellikle e, sivil toplum örgütlerinden e, mesela ee, tabii bunun dışında da eleştiriler vardı. İşte yeterince kapsayıcı olmaması, e, özellikle gelişmiş ülkelerin ve az, gel az gelişmiş ülkelerin ve gelişmekte olan ülkelerin temsilcilerinin katılımı konusunda bile yeterince e, kolaylık sağlanmaması. Mesela şöyle şeylerden bahsediyorlar. Ee, e, yani bulduğunuz otelin nerede olduğu bile sizin müzakere kapasitenizi etkiliyor. Yani o kadar pahalıydı ki Glasgow'da e, oteller ve o kadar erken de oldu ki pek çok müzakereci e, çevre kentlerden, kasabalardan gidip geldiler. E, bunun yarattığı ve gecelere kadar süren oturumlar var. Bunun yarattığı yorgunluk vesaire bile tek başına gelişmekte olan ülkelerin müzakere kapasitesini etkiliyor diye şeyler okumuştum. Dolayısıyla e, ciddi bir hani kapsayıcılık sorunu olduğu da eleştirildi ama özellikle bu e, iddialılık meselesi yani bir buçuk derecenin tanınması iddiasıyla uyumsuz hedeflerin e, onarılmaması nedeniyle diyelim. E, mesela kapanış oturumunda en son söz alan sivil e, toplum temsilcilerinden Demand Climate Justice'in temsilcisi e, çok sert eleştirildi, eleştirdi ve bu e, şeyi artık ikiyüzlülük e, olarak niteledi. Yani orada yaptığı konuşmada şeyin sizin yaptığınız bu global şey demand climate justice yani iklim adaletini talep et değil mi böyle demek lazım herhalde bu şeyde toplantılarda konuşan çevre örgütleri adına konuşan iki platformdan biriydi diğeri iklim elemanı Ken Climate Action Network bir de bu Demand Climate Justice konuşuyordu. Demand Climate Justice daha çok Güney ülkelerinin e, şey yani bu üçüncü dünya ağı gibi falan e, ülkelerin ağı daha küçük e, ve daha radikal. E, bunların e, şeyi eleştirisi gerçekten özellikle mesela White Supremacy kelimesini kullandı. Yani siz burada beyaz üstünlüğü e, beyaz üst beyaz ne denir ona be, White Supremacy ne diyoruz? Beyaz, beyazların hakimiyeti üstünlüğü. beyazların hakimiyeti ideolojisiyle buraya gelmişsiniz gibi bir şey söyledi mesela son konuşmada hani bizi yok sayıyorsunuz anlamında ee, özellikle işte eşitliğin olmaması insan haklarının ve yerli halkların. ...yeterince gözetilmemesiyle ilgili çok sayıda eleştirdi bulundu. Ama sadece e, sivil toplum ya da çevre örgütleri değil... E, ...gelişmekte olan ülkelerin e, ve az gelişmiş ülkelerin temsilcilerinin de... ...olağanüstü performanslar sergilediğini söyleyebilirim açıkçası. Özellikle son gün, daha önceki konuşmalarında da e, öyleydi. Ama e, son gün e, kapanıştan önce bir e, gayri resmi e, oturum oldu e, sorunları çözmek için... Orada pek çok e, temsilci söz aldı. Pek çok ülkenin e, Çevre Bakanı e, düzeyinde temsil edildiği bir oturumdu bu. Örneğin Kenya Çevre Bakanı, Maldivlerin Çevre Bakanı, işte Antigua Barbuda'nın Ada Ülkeleri adına konuşan Çevre Bakanı falan çok etkileyici konuşmalar yaptılar. E, özellikle bu finansman konusunda e, falan. E, bu Tuvalu'nun çevre bakanı yine çok etkileyici bir konuşma yaptı. Bu arada büyük ülkelerde üst düzeyde temsil ediyordu. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika Birleşik Devletleri adına John Kerry konuştu. Avrupa Birliği adına Avrupa Birliği adına Tim Ermans konuştu. Yani komisyon üyesi, bu konulardan sorumlu komisyon üyesi oradaydı. O da çok böyle ne diyeyim? ...duygusal torununun resmini gösterdi falan. Ee, sonra o torununun resmini biraz fazla gösterince Tuvalu'nun delegesi de en sonunda torununun resmini çıkarttı. Ee, sen e, hani şey demeye çalıştı, sen batıdan gösteriyorsun şeyi... ...benim çocuklarım, benim torunlarım şu anda e, bu e, tehlikenin içinde yaşıyorlar diye... ...böyle ilginç bir tartışma yaşandı o akşam... Ee, ve nihayetinde hani ben dedikodu anlatmaktan şu anda e, ya da şey anlatmaktan e, karara geçemedim ama e, ilginç sahnelerdi bunlar bence. E, oradaki e, anekdotlar diyelim. E, mesela en son çıkan gençlik e, gruplarının temsilcileri kalabalık çıktılar onlar bir de. Yani 8-10 çocuk bir arada çıktılar. İkisi konuştu. Ve söze çok sert başladılar. Dediler ki yani siz burada işte sürekli bizim sözlerimizi tekrarlıyorsunuz, bizim sesimizi duyduğunuzu söylüyorsunuz ama bizi dinlemek için salonda kalmadınız bile e, dediler. Çünkü o sırada mesela Sharma çıkmıştı e, KOP başkanı ve pek çok delegede çıkmıştı artık toplantı bitti diye e, ve çocukların konuşmasını dinlememiş oldular. E, yani bunlar gerçekten ilginç... E, nelerdi? Nihayetinde tabii e, bütün fotoğrafları e, etrafta dolaşan ve e, o, olay da Alok Sharma'nın ağlamaklı olmasıydı. Bir de onu söyleyip sonra kararlara geçeyim. E, Alok Sharma bu kömür kararı sulandırılınca e, özür diledi. E, i̇zlemişsinizdir belki. Çok böyle duygulu bir sesle özür diledi ve... Ee, özür diledikten ve bütün sorumluluğu alıyorum gibi bir şey söyledi galiba. Onu söyledikten sonra da şöyle uzun bir sessizliğe gömüldü. Böyle kendini zor tutuyor gibi. Bunu e, özellikle İngiltere'den yazan, iklim e, konusunda çalışan insanlar bunu çok ciddi bir şekilde... Ben açıkçası bunu biraz şov olarak gördüm ama e, bunu çok ciddiye alanlar var. E, yani Alok Sharma'nın gerçekten çok uğraştığı ama Son dakikada bu e, kömür meselesindeki yediği gol nedeniyle diyelim. E, çok üzüldüğü yorumları yapanlar var. Bilmiyorum artık ne kadar e, samimiydi, ne kadar değildi. Ama bu gerçekten ilginç bir görüntüydü. Alokşarman'ın e, uzun bir e, suskunluktan sonra da bayağı alkış aldı falan. Evet, ama yani COP26 Glasgow tiyatrosu da... E... Denebilir rahatlıkla yani özellikle yerli halkların temsilcileri ya da işte COP26 koalisyonunun ya da muhtaçlığa karşı savaş örgütünün de başında Asad Rahman'ın kendi hazırladığı konuşmayı yırtıp atıp ondan sonra da öfkeyle çok sert bir ihanet konuşması yaptı bir resmi şeyde görebildiğim kadarıyla yani işte bu demand justice temsilcisi olarak yani. konuştu Rahman zaten evet müthiş bir konuşmaydı bence yani ve yani dünyanın siz sonunu getiriyorsunuz ahlaksızlıktır zenginler kendi çocuklarının torunlarının şeyinden bahsederken şu anda ölmekte olan çocuklardan filan bahsetti ilginçti yani Nitin evet. Tan da aynı şekilde yani biz ancak birlikte dayanışma halinde bunu halledeceğiz dedi sizi beklemeyeceğiz falan demeye getirdi. İlginç evet de. ama işte o iş nasıl olacak o da hiç belli değil yani o yüzden hani sürekli sokaktan bu mesaj veriliyor. Siz ne yaparsanız yapın biz bu işi çözeceğiz diye ama bir yandan da süre çok daraldı. Hani 2039 sene var. Ee, nasıl çözülecek bu sözler e, bil, biz kendimizi bildik bileli söyleniyor ama sonuçta bütün gelişmeler de koplarda oluyor. Yani bunu da e, atlamamak lazım. E, bu koptada e, elde edilen önemli gelişmeler var. Her ne kadar e, tabii durumun vahametiyle kıyaslanmayacak kadar zayıf olsa da yani e, mevcut krizinin geldiği durumda ama ee, elde edilen gelişmeleri de atlamamak lazım. Ya yani Bütünüyle e, bu kop kararını e, bir hamlede silmemek gerektiğini düşünüyorum ben. E, birkaç başlık altında bunu özetlemek mümkün. Birincisi e, yani işte, tabii şunu kabul etmek lazım. Burada büyük ölçüde laf üretiliyor e, ister istemez. Çünkü elimizdeki e, Paris anlaşması sonuç itibariyle ülkelerin kendi belirledikleri ee, ...şekillerde iklim eylemini... ...sürdürmelerini öngören bir anlaşma. Ee, sert diplomatik anlamda... ...bir yaptırım e, yok ortada. Ama bir taraftan da... ...bütün bir... E, ...kopları izlediğiniz zaman... ...olan biten her şeyin zaten... ...teşhir üzerinden gittiğini görüyorsunuz. Yani... E, bunun en dramatik şeyi ya da en güzel örneği biliyorsunuz günün fosili ilanları işte aslında sürekli ülkeler birbirlerini ve sivil toplum ülkeleri teşhir ederek e, zor durumda bırakarak ilerleme sağlamaya çalışıyorlar. Aslında burada yapılan verilen kararların hepsi de ülkeleri hem bu açıdan bağlıyor yani e, dünyayı yok eden ülke konumunda düşmek istemiyorsanız bunlara uyacaksınız ve altına bir şekilde imzanızı atmış olacaksınız. Ee, hem de ciddi bazı mekanizmalar da kuruyor aslında. Şimdi özellikle bu e, işte 97 maddelik e, Glasgow İklim Pakt'ı tamamını okuduğunuz zaman aslında gerçekten iyi bir çerçeve sunduğunu görüyorsunuz. Bugün gelinmiş olan noktayı özetlemesi anlamında. Birincisi bilime yaptığı vurgu önemli. Gerçekten bilimin yol göstericiliği, işte best available science yani bugün elimizde olan en iyi bilimsel bilginin bütün iklim eylemini ve politika yapım sürecini yönlendirmesi gerektiğini çok net ortaya koyuyor. Hatta işte 1.1 dereceye ulaşan ısınmanın alarm oluşturduğunu söylüyor. Ama adaptasyon kısmı bundan daha önemli. Adaptasyona yapılan vurguyu burada atlamamak gerekiyor. Çünkü adaptasyona yapılan vurgu adaptasyonun e, kop kararının ikinci ve üçüncü bölümünü oluşturması. Yani üste çıkmış durumda. Yani mitigasyonun üstüne çıkmış durumda adaptasyon. Ki bu önemli çünkü bu gelişmekte olan ülkelerin e, istediği bir şeydi. Ve e, adaptasyon konusunda e, öncelikle bir e, Şeyh çalışma programı kuruldu. Glasgow Şarmal Şeyh çalışma programı diye. Çünkü gelecek sene COP27 Mısır'da Şarmal Şeyh'te yapılacak. E, şu anda hemen başlamak üzere Şarmal Şeyh dahil olmak üzere e, küresel adaptasyon ya da uyum hedefi belirlenecek. E, bu, bunun için bir çalışma yapılacak. Bugüne kadar mitigasyon hedefi var biliyorsunuz bir buçuk derece ama e, adaptasyon hedefi yoktu. Bunun için bir çalışma başlatılacak. Ardından e, üçüncü bölümde de adaptasyon finansmanı konusunda e, oldukça güçlü sözler e, yer alıyor. E, yani adaptasyon finansmanının önemine dair ve net olarak da 2025 itibariyle 2019 seviyesine göre gelişmiş ülkelerin adaptasyon finansmanını en az iki katına çıkaracaklarına dair bir e, taahhüt yer alıyor. Yani daha doğrusu gelişmek, gelişmiş ülkeler buna davet ediliyorlar diyelim. Ee, tabii burada sık sık e, çok taraflı kalkınma bankalarının falan da ya da finansal kurumların da, özel sektörün de e, mobil, fi, finans mobilize etmesine dair sözler var anlaşma boyunca ya da işte akt boyunca diyelim. Ama e, bunların tabii bir... Yani özel sektöre mesaj vermek dışında ne kadar bir bağlayıcılığı olur onu bilmiyorum. Dördüncü bölümde, mitigasyon bölümünde e, önemli bir şey var. E, İngiltere'nin, yani Birleşik Krallığı'nın ev sahibi ülke olarak en önemli hedefiydi. Bunu gerçekleştirdiği görülüyor. Çünkü 21. maddede e, bir buçuk de, şey e, iklim değişikliğinin iki derecedeki etkilerinin bir buçuk dereceyle kıyaslanamayacak kadar ...ağır olacağını söyledikten sonra... ...şöyle bir cümle kuruyor. Bir buçuk e, sıcaklık artışında... ...bir buçuk derecede sınırlama... ...çabalarını arttırmaya... ...karar verir. Yani bu cümle... E, ...herhalde... E, ...artık Paris Anlaşmasının ...hedefin iki derece değil, bir buçuk... ...derece olduğunu ilan etmek... ...anlamına geliyor. Ve bunun... ...içinde işte yüzde kırk beş... ...azaltım, iki e, kadar... ...yüzde kırk beş azaltım... E, Hedefi yine bu kop e, kararına girmiş durumda. E, 2030'da da 2010 seviyelerine göre şu anki gidişata göre %13.7 artış olacağı da yazıyor. Dolayısıyla bütün bu arttırma, e, mitigasyon çabalarını arttırma şeyleri e, burada önemli bir yer taşıyor. Ve 2022 e, kopuna kadar da yani Şarmâşe'ye kadar da e, ülkeler... E, Beyanlarını güçlendirmeye yani bir buçuk doğrultusunda güçlendirmeye çağrılıyorlar ki bu da önemli hatta e, şeyden önce bir sonraki e, Şermahşeh toplantısının başlangıcında bir üst düzey bakanlar yuvarlak masası toplanıp bu 2030 e, hedeflerinin değerlendirileceği söyleniyor e, bu konuda bir karar verilmiş durumda. Ee, ve her sene, bu sene yapıldığı gibi her sene Birleşmiş Milletler'in sentez raporlarıyla kaç dereceye doğru gidiyoruz bunu söylemesi e, e, öngörülüyor. Bunlar önemli. Bir de tabii şu da çok önemli. Bütün ülkeler e, özellikle de bugüne kadar e, NDC'lerini güncellememiş Türkiye gibi ülkeler seneye kadar güncellemek zorundalar burada verilen karara göre. Ve sadece e, NDC ya da ulusal katkı beyanı değil, Aynı zamanda uzun dönemli e, seregazı gazı azaltım e, stratejilerini de sunmak zorundalar gelecek seneye kadar ki bu çok önemli. Ben bunu kaç ülke tutar bu sözü bilmiyorum ama bu 2050 e, planı sunma kararı çok önemli e, diye düşünüyorum. Nihayet meşhur 36. madde. 36. maddede önce temiz enerjiden falan bahsettikten sonra ki burada bir tuzak da var tabii. Love Emission Enerji Systems diyor. Ee, burada bir nükleer enerjiye de kapı aralama var. Yenilenebilir enerji diyebilirdi. Yenilenebilir enerji demiyor maalesef. E, düşük emisyonlu enerji sistemleri diyor ki burada temiz kömür falan gibi saçmalıklar bile e, bunun içine sokuşturulmaya çalışılabilir. Ama bu kısmını görmezden gelirseniz sonrası e, ilginç. Diyor ki işte e, anebeytit yani e, karbon gömme teknolojileri kullanılmamış olan e, kömürlü termik santralların a, kademeli olarak azaltılması ve e, verimsiz fosil yakıt e, sübvansiyonlarının kademeli olarak kaldırılması. Şimdi bu tabii meşhur e, Hindistan'ın e, son dakika e, golü. Çünkü bu en baştan beri e, kömürün de sonlandırılmasıydı. Yani azaltılması değildi. Phase out idi. Ama son dakikada Hindistan verdiği bir önergeyle phase out'u phase down yaptırdı. Ve buna karşı zaten işte bütün ülkeler söz alıp, o kısmı izlemişsinizdir, bütün ülkeler söz alıp içimize sinmedi, hiç büyük hayal kırıklığına uğradık falan deyip ama kabul ediyoruz dediler. Şimdi burada ne döndü? Şimdi bütün e, Glasgow'un e, özü burada yatıyor. Ne döndü? E, muhtemelen şu döndü, benim yorumumu söyleyeyim. E, muhtemelen e, bu kayıp ve zarar mekanizması konusunda ki bu da e, bir sonraki, e, iki sonraki şeyi, bölümü. Kayıp ve zarar mekanizması konusunda G77 ve Çin, e, yani 134 ülkeyi temsil eden en büyük e, müzakere grubu bir... Glasgow Kayıp ve Zarar Fasilitesi adlı bir finansman mekanizması kurulması için karar önerisi vermişlerdi. Bu karar önerisi Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından reddedildi. Yani yeni bir finansman mekanizmasına gerek yok, bunu biz mevcut finansman mekanizmalarıyla hallederiz dediler. Halbuki hiç ilgisi yok. Yani adaptasyona verilen parayla kayıp ve zarara verilen, kayıp ve hasara verilen para aynı şey değil. Kayıp ve hasar mekanizması Tamamen iklim felaketlerinden gördüğünüz zararı onarmak için kullanılan parayla alakalı bir şey. Adaptasyon ise geleceğe dönük e, bir şey. E, burada hatta e, Antigua ve Barbuda e, Çevre Bakanı, e, delegesi çok güzel bir konuşma yaptı. Uzun bir konuşma yaptı ve dedi ki bizim Barbuda adası yıkıldı dedi. Bu, bu hikaye çok konuştuk burada biliyorsunuz İrma Kasırgası'nda. Ve biz e, Barbuda Adası'nı onarmak için yani yeni, yeniden yapmak için borç bulmak zorundayız dedi. E, halbuki e, biliyorsunuz loss and damage olsa kayıp hasarda bir finansman olsa Barbuda Adası için sizin oradan ya hibe ya işte çok uzun vadeli kredi vesaire sağlamanız mümkün olur. E, ve gelişmiş ülkelerin devletlerinin bunu vermesi gerekiyor. Ama bunu Avrupa Birliği ve e, Amerika Birleşik Devletleri kategorik olarak resmen, yani kategorik olarak reddetmediler çünkü karara bu konuda diyalog sürecek gibi bir şey girdi ama e, bu bir iklim borcunun ödenmesi olduğu için ve bir tür tazminat gibi görüldüğü için e, bunu e, kabul etmediler e, ve baştan beri de buna karşı direniyorlar bu nedenle bence. Herhalde bunun karşılığında da Hindistan e, siz kayıp ve hasarı önünü keserseniz ben de kömür kararını önünü keserim diyerek bunu kullanarak ya da işte olabilir. Çin'le birlikte büyük ihtimalle, Çin görünmedi ortalıkta ama Çin'le birlikte e, bu phase out'u, phase down yapıp kömür meselesini sulandırmış oldular. Böyle bir enteresan e, müzakere oyunu döndü Glasgow'da ama sonuç itibariyle e, ne tek başına gelişmiş ülkeleri, ne tek başına gelişmekte olan ülkeleri suçlamak mümkün değil. İki taraflı bir e, şey dönüyor. Mesela madde altı çözüldü. Madde altı büyük ölçüde düzgün bir şekilde çözüldü. E, double counting yok mesela artık. E, i̇şte şeffaflık mekanizması çözüldü. Fakat bunların çözülmesine karşı direnenler de genellikle gelişmekte önemli. Neyse sonuç itibariyle e, kömür lafının karara girmiş olması ve fosil yakıt sübvansiyonlarının karara girmiş olması sulandırılmış bir şekilde de olsa hani koplar tarihinde ilk kez olduğu için bunu da bir kazanım olarak belki kabul edebiliriz diye düşünüyorum. Biraz imser olmayasın diye de endişelendim ama şey var yani hemen iki gelişme COP26'nın hemen ardından özellikle işte. Ee, bu IMF'nin mesela bir raporunda bayağı ciddi bir şey var. Yani küresel olarak fosil yakıt sübvansiyonlarının 2020'de 6 trilyon dolara yakın olduğunu gösteriyor. Yani 100, dünya yurt içi gayri safi hasılasının %7'sine yakını. Ve bu da yani 2025'e kadar 7,4 artacakmış. Evet, buna en çok bunun kaldırılmasına en çok kim karşı çıkıyor peki? İran. Evet. Yani bunu bunu mesela şimdi burada da işte on demeye çalışıyorum. Buradaki sübvansiyonlar büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'nde falan ama bu bu kararların girmesini engel olan ülkeler onlar en azından görünürde onlar değil. Yani ama, ama şurada, Burada... yani mesela işte Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün itibariyle 35 milyon hektarlık bir Meksika Körfezi'nde petrol ve gaz arama çalışmalarına başlıyor. Yani Joe Biden döner dönmez bunu yapsın. Yani ne? Yani evet. Bu ne, bu diye ne diye. peris Evet. Bir, evet bir, tabii bir durum. Yani Esad Rehman'ın plan da açıkça söylediği gibi tam bir ihanet evet. durumu var. Ve bu yoksul ülke sömürgecilik galip geldi filan diye açıklamaları da vardı neyse. Bilmiyorum yani şeyin de George Bombio da şeyi hatırlatmış emisyon açığı raporu 2019'da UNEP'in Birleşmiş Milletler e, çevre programının ona bakılacak olursa %7 sera gazı emisyonlarının salımlarının her yıl Yıl başına yüzde yedi azaltılmasını öngörüyor. Bir buçuk derecelik ısınmayı önleyebilmek için. Diye net olarak söylemişti. Oysa 2020'de pandeminin ortasında zaten daha hızlı. ya yani 2020'de şeyin pandeminin ortasında en yüksek düşüşünden daha fazlası bekleniyor. Bu da olacak iş değil diyor. Buna evet, evet. Şimdi benim iyimserliğim şu, ben buradan çıkan kararın çok yetersiz, hatta ihanet denebilecek düzeyde, özellikle finansman konusunda özellikle. Çünkü Batı ülkelerinin gelişmiş ülkelerin iklim borcunu reddetmeleri bence asıl sorun burada. Yani bence kömür meselesinden daha önemli bir sorun. Evet. Ölüm bu kanıtlıyorlar. Evet, çünkü. ölüm fermanı. Bu, bu gelişmek yani zamanında yaptıkları kendi gelişmelerini, borçlu oldukları işte fosil yakıtların vesairenin dünyayı ne hale getirdiği ortadayken bunun ceremesini çeken e, dünyanın büyük çoğunluğuna karşı böyle bir sorumluluğu reddetmeleri zaten asıl büyük sorun. E, ama yine de ben gerek kayıp ve zarar mekanizması konusunda, gerekse kömür konusunda bundan sonraki toplarda çöz çok daha ileri e, adımlar atılacağını düşünüyorum. Çünkü bu hep böyle oldu. Yani 10 sene önce önce şu anda konuştuklarımızı hayal edemezdik. Yani bunların koplarda konuşulacağını hayal edemezdik. Bundan birkaç sene sonra da çok daha ileri bir noktaya geleceğiz. Sonuçta tabii bir buçuk derecede tutmaya yeter mi? Şu anki gidişatla yetmeyeceği çok açık. Yani mücadeleye devam etmek dışında bir şans yok. Ama ben George Monbiot'un önerisi ki son yazısında işte ne diyordu? Top toplumun yüzde yirmisini ikna edersek bu iş çözülür gibi yirmi beşini yani ben KOP'lardaki delegeleri ikna etmenin daha kolay olduğunu düşünüyorum. Hani <gülüyor> yine de e, o bana çok e, gerçekçi bir alternatif önerisi gibi gelmiyor maalesef. sonuç yüzden yani sonuçta... seferber mobilize olmasını öneriyor. O zaman... e, i̇şte o yüzden diyorum zaten. Yani e, evet o, öyle olacak olduysa zaten olsaydı zaten hani bütün bu mekanizmalara gerek olmazdı. Ama hani dünya öyle dönmüyor maalesef. Yine e, hani hem sok geçen hafta bitirdiğimiz gibi bitirelim. Yani hem sokakta mücadeleye devam edeceğiz. Hem bütün radikal talepleri, e, yani radikal olanlar zaten bilimin gerektirdiği talepler. Bu talepleri hiç bıkmadan söylemeye devam edeceğiz. Ama bir yandan da hani bu iş diplomasi masasında e, ilerliyorsa da burayı da bırakmayacağız. Burada da elimizden geleni yapmaya çalışacağız biraz da Türkiye'yi konuşmak lazım onu haftaya bırakalım isterseniz evet. Çünkü süreyi epi açtık galiba e, haftaya biraz Türkiye'de neler yapılabilir onu konuşalım gece hafta görüşmek üzere Hoşçakalın. hoşça kalın. açık yeşil